...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ee, yeni bir günde yine birlikteyiz. Yeni bir hafta ve yeni bir konuğumuz var. Bu haftaki konuğumuz Hacer Fokko. Hacer Hanımla da e, stüdyo konuğumuz kendisi. Ee, aslında duyurusunu yaptılar ama e, bilmiyorum şimdi onu da sorarım. E, ne kadar ilgi oldu sizin o yaptığınız duyuruya? Sulu Kule'de geç gelen bir adalet var. Çok özet geçeceğim ama e, çünkü detaylarını e, konumdan dinleyeceğiz. Sulu Kule biliyorsunuz bir zamanlar İstanbul'un eğlence mekanı olan... E, ...yüzyıllardır roman vatandaşların varlığını sürdürdüğü... E, ...Fatih'teki Sulukule Mahallesi'nde e, aslında biz ona... ...yani UNESCO'nun da tabiriyle bir soylulaştırma yapıldı. Gece kondular yıkıldı. Yerine lüks villalar yapıldı. Ve yıllar sonra açılan son davaya da... ...proje hakkında açılan son davaya da iptal kararı çıktı. Ben bunu ilk e, duyduğumda yani... Türkiye'de alışığız böyle şeylere çünkü e, proje başladı, yıkımlar yapıldı, hatırlayın o zorla yıkımları. E, insanları zorla yerlerinden, yurtlarından ettiler, yerine villaları yaptılar, insanlar yaşıyor, bir yerleşim oldu. Hatta yeni yapılan villalar dökülmeye başlamış insanlar ondan şikayetçi ve... Mahkeme diyor ki, hayır ben bu projeyi iptal ettim. Hukuk yönünden doğru değil, tarihi dokuya, doğaya zararı var diye iptal etti. Şimdi bunu konuşacağız. Sazcar Fokko, e, Sulu Kule meselesini takip eden insanların yakından da tanıdığı bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Ben böyle bir girizgah yaptım. E, ama detaylarını, biraz filmi bence başa saralım. Tamam. Yani buradaki bu e, roman vatandaşların varlığı... Ben de bu en son e, konuda tekrar bir araştırma yaptım. Hakikaten böyle e, yüzyıllar öncesine dayanan, yılla evet. dayanan e, bir tarihi olduğunu biliyordum da hatırlamıyordum belki. Yeniden öğrenmiş oldum. Yeniden o bilgilerimi ben tekrarlamış oldum. genel Açık Radyo dinleyicileri de bunları tekrar hatırlasınlar. Ne on, onların tarihi geçmişinden itibaren bir böyle firma başa sararak anlatalım ne zaman geldiler, ne, ne zaman yerleştiler ve niye çıkarıldılar. Bizans döneminde 1054 yılında Sulu Kule'deki surların etrafına yerleşiyor romanlar. Yani aslında Sulu Kuleliler hepimizden daha fazla İstanbullu diyebiliriz. Çünkü ben orada hep çalışırken de bizim gidecek köyümüz yok diyorlardı. Gerçekten de onların gidecek köyü yok. Köyleri de şehirleri de orasıydı. Yani o mahalleydi. Ee, Bizans döneminde yerleşmişler. İşte Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar da hep orada e, müziğiyle e, kültürüyle ünlü bir mahalle orası ve e, hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet döneminde de eğlence evleriyle meşhur bir e, mahalle işte 7'den 70'e herkes aslında e, müzikle e, haşır neşir yani yeni doğan kız çocuklarının bebeklerin e, yastık altlarına e, bir e, müzik aletiyle doğan, büyüyen çocuklar ve e, yani inanılmaz bir kültür yurt dışından da e, Eğlence eğlene. evlerine bence bir başlık açalım şöyle. Evet. Çünkü e, ben okudum, bazı kaynakları okudum bu konudaki. Bir zamanlar e, işte Zeki Mürenler geliyormuş, Bülent Ersoylar geliyormuş eğlenmeye yani çok e, Adnan Menderes'e Menderes kadar geliyormuş. Evet. Hatta evet. Kibariye gibi bazı isimler üstü evet, şenlendirecek gibi bazı Türkan isimler kendilerini asıl oralarda yaşadığı pratik yetiştirmeyi... ...Sibercan'ın ye isimleri... e, mahallesi aynı zamanda orada herkes tanır onu. E, öyle bir mahalle e, hem de yani yurt dışından, nasıl, nasıl yurt dışından kültür, gelip orada müzik öğrenen, orada dans öğrenen... ...ki bizim çalıştığımız dönemlerde de o kentsel dönüşüm boyunca da gelip orada işte dans öğrenmek isteyen insanlar hala... E, ...oluyordu ki bu... ...aslında 1990'lı yıllara kadar... E, ...devam eden... ...bir kültür... Ha, ...aynı zamanda James Bond'un... E, ...Rusya'dan Sevgilerle diye bir ünlü bir filmi vardır... ...o da orada çekildi... ...Yılmaz Güney'in Arkadaş filminin... çekildi bunu çekildiği... James Bond'un bir filminin... ...sahnesi mi çekildi evet, orada? Hangisi, evet. hangi filmi? E, Rusya'dan Sevgilerle... ...Rusya'dan Sevgilerle... ...yani evet. e, dinleyenler biliyorsa da benim cahilim... ...kusura bakmayın... E, ...ya yani hemen aklıma şey geldi... Ben Karadağ'a gittim, Budva'ya gittim. İşte İsviçre'de bir dağ köyüne gittim. James Bond filmlerinin çekildiği yerler geliyor aklıma. Gördüğüm yerler dünyadaki. İnsanlar sadece James Bond PR'ye ya pazarlaması yaparak... ...oralara her sene e, yüzbinlerce turistin gelmesini sağlıyor. Biz bırakın yani doğru diyorsun, kimse... Ben bilmiyorum. E, bilen kaç kişi var bilmiyorum. İnsanlar... Ee, yani aynı zamanda 50'lerde gibi yok ediller ama 50'lerde şey. 60'larda e, romanların ilk örgütlendiği <gülüyor> yerlerden biri. Orada bir dernek e, oluyor. Sulu Kule güzelleştirme derneği var. E, örgütleniyorlar. Eski derne, ilk, tabii ilk tabii. Onun dışında işte gazinolarda, Maxim Gazinosu'nda o dönemde eee Sulu Kule gibi ekibi olarak çıkan e, yani sürekli işte Zekmire'nin altında çıkan böyle bir grup da var e, incelerseniz. Hatta o, o dönemde yine Cumhuriyet döneminde seçimlerde e, özellikle işte Sulu Kule ekibi e, gelirmiş o seçim döneminde eğlenceler için partilerin çağırdığı bir e, mahalle ama Osmanlı Sarayı'nda da bir yer var galiba. Yani onların tabii. da bir eğlence altyapısını oluşturan. Kesinlikle Hıdrellez eğlencelerinde Hı. e, oradan çıkan özellikle o Sadabat'ta Kağıthane'de Çıkan e, bir müzik e, Ama bu dediğim gibi 1990'lı yıllarda işte Hortum Süleyman Hepimizin bildiği o ünlü emniyet amirinin Oraya gelmesiyle birlikte Eğlence evleri kapatılıyor ee, birkaç tane eğlence eviyle ilgili problem oluyor ama bütün eğlence evleri kapatılıyor. Peki ne oldu kapatılıyor? da kapatılıyor? Bu arada radyosunu yeni açan e, dinleyicilerimiz için hatırlatalım. E, Sulu Kule'yi konuşuyoruz. Yok edilen Sulu Kule Mahallesi'ni. Neden konuşuyoruz? Çünkü bir mahkeme kararı var. E, proje iptal edilmesi. İptal edildiğine dair bir karar verdi ee, bugün bu geç gelen adaleti konuşuruz ama öncesinde sulu kule nasıldı yani oradaki ee, eğlenceden rahatsız oluyorlar olaylar ee, mı çıkmıştı o dönemde bir imza, imza kampanyası topluyorlar hatta ee, baskınlar oluyor işte tırnak içinde ülkücüler ee, de basıyor o eğlence evlerini falan işte işte yani oradaki müziği istemeyen işte bunu gürültü diye şikayet edenler çeşitli saçma sapan söylentiler var. Ben onlara yani belki bir iki evde böyle bir şey olabilir ama e, kesinlikle hani bizim de araştırmalarımıza göre orası aslında eğlence e, evleri ve sonrasında da e, imzalar toplanıyor. Aslında bir, bir anlamda romanları orada istemiyorlar ve ondan ve sonra ve böyle da gittikçe de yoksunlaşan toplumsal olarak e, kapatma politikası uygulanıyor evet, ve önce bir mahalle aslında bazı gittikçe kapatıyor. de ekonomik olarak yoksunlaşıyor. Çünkü tek mahalle. ekonomik geliri buradaki eğlence evleri. Evet, o eğlence evlerinde bir süre sonra kapı, müzik ve eğlence evet. evleri. Onlar ellerinden alındıktan sonra iyice bir yoksullaşma süreci yaşanıyor. Evet. Bu dediğim 90'ların yani sonunda. aslında Türkiye'de kendisine müzisyenim deyip de yani sulukule'ye gitmeyen hiçbir Geçmeyen, sanatçı evet. ...yoktur ya da oradan işte klarnet öğrenmeyen, oradan darbuka öğrenmeyen e, bir sanatçıya... ...yani e, işte İbrahim Tatlısesi'nden Sibel Can'a kadar kime sorsanız mutlaka Sulu Kuleli bir müzisyenle çalışmıştır. Peki e, siz şeyi hatırlıyor musunuz? O dönem bu e, hem eğlence evlerinin kapatılması sürecinde... ...hem de e, bu yıkımlar tartışılmaya, oradaki kentsel dönüşüm tartışılmaya... ...başlandığında... ...bu sanatçıların destekleri oldu mu? E, Hüsnü Şenlendirici... E, ...ve Sezen Aksu... ...yani Hüsnü Şenlendirici... ...o dönemde biz... E, ...biraz da o kültürü... E, <gülüyor> ...tanıtmak için her hafta bir... E, ...atölye yapıyorduk işte Darbuka Atölyesi... Hı hı. ...Klarnet Atölyesi... E, ...o dönemde sık sık geldi... ...Hüsnü Şenlendirici ve... ...destek verdi... E, ...Sezen Aksu geldi... ...Hıdrellez'de yine... Ee, ...hem Hıdrellez'e katıldı hem orada bir... Yıkım basın... sürecinde mi? Evet evet Hı -hı. yıkım sürecinde basın açıklaması yaptı... ...Sulu Kule'mizi yıkmayın diye... Ee, ...ama maalesef... ...Kardeş Türküler... ...hatta Kardeş Türküler... E, ...orada bizim... ...bir kızımız vardı yedi yaşında Nazar... Ee, ...onun üzerine bir şarkı yazdı... ...Nazar adlı Hı -hı. bir şarkı da var... E, Gogol Bordello e, geldi. Kardeş Türkülerin nazarı Sulu Kule için yazmış evet, yazılmış? O zaman rejiden de, rejiden de bir rica edelim e, kardeş Türküler nazarı. Belki böyle e, tamamını olmasa da küçücüğünü dinleriz bir arada. Gogol Bordello grubu geldi. Onlar Sulu Kule üzerine bir şarkı yazdılar. <gülüyor> e, ve biz orada e, Sulu Kule Roman Derneği ile birlikte inanılmaz bir mücadele verdik. E, siz de o dönemin tanıklarından birisiniz evet. zaten. Ee, yani 2006'dan 2010 yılına kadar dört e, yıllık son ev yıkılıncaya kadar orada bir mücadele verdik. Yıkım süreci biraz daha yakın tarih. Ben özellikle geçmişi böyle uzun tutmak istedim Hı -hı. ki neler oldu neler Tabii. bitti. James Bond filminin bir sahnesinin orada çekildiğini bilmiyordum. Ve özellikle bundan sonra bir şey yazıp çizersem buraya fokuslanacağım. Ee, Gerçi yıkıldı artık. Arkadaş her şey, filmi her şey de Yılmaz Güney'in Güney arkadaş... arkadaş filmi. Evet. Ee, şimdi bence şeye gelelim. Yıkım süreci yıkıldı ve yeniler yapıldı. Ee, biraz dava süreçlerine gelelim. Ee, ne davası açılmıştı? Bu dava neydi? <Gülüyor> tam olarak neydi? Ve... <Gülüyor> Ee, ...ne zaman karar verildi? O kararın... Projeyi iptal var? davasıydı. ve Ama bu kaç Fatih kez... Fatih Belediyesi'nde... Yani, evet Fatih yazıladı. Belediyesi Kültür Bakanlığı'na... ...açılmış bir dava. Ama birkaç ha. kez aslında iptal edildi. Yine işte en son yine iptal edildi. Ama Hı -hı. olması gereken... E, ...romanların yeniden aslında... ...oraya dönmesi ya da... E, o aktörlerin belediye tarafından yeniden çağrılarak aslında o projenin yeniden dizaynının yapılması. Ama maalesef e, böyle bir şey olacağına e, inanmıyorum. E, şu anda da zaten e, orada yani o yeni evlerde e, yaşayan çok az roman var. Yani siz de biliyorsunuz belki bir iki, <gülüyor> Çünkü, çünkü o paraları verebilecek var evet, evet hepsi şu anda Karagümrük'te, Balat'ta farklı yerlerde ama eskisinden gerçekten çok daha yoksul e, o derin yoksulluk dediğimiz durumda yaşıyorlar çünkü kiralarını dahi ödeyemeyecek durumdalar e, seyyar satıcılık yapıyorlar müzisyenlerin çoğu aynı zamanda e, yani hem bir kültür e, yok edildi hem oradaki dayanışma yok edildi e, hem yeniden bir e, yoksulla mahkum edildiler oysa e, oradaki tarih bence çok önemliydi dünya tarihinde yani Romanların ilk yerleşim yeri olması nedeniyle ayrıca önem, önemli yani işte İspanya'daki bir Granada olabilir hem ekonomiye katkısı Granada'da e, neler yaptılar değil mi yani oraya her, her sene milyonlarca turist geliyor sadece ediyor. orada işte e, Flemen koyu öğrenmek için geliyorlar oraya ve inanılmaz da bir e, ekonomiye katkısı var hem oradaki Romanlara hem de ülkeye bir katkısı var. Biz bununla ilgili zaten hani onlarca basın toplantısı yaptık. Kültür Bakanlığı'nı işte meclisi ziyaret ettik. Avrupa Parlamentosu'nda konuştuk. Alternatif bir proje yaptı arkadaşlarımız Mimar Sünen Üniversitesi'nden Murat Hoca'nın, Murat Cemal Yalçın'tanın önderliğinde. Ama maalesef hiçbirini kabul etmediler. Yani o dönemde TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'dı Aynen. ve... İşte Brüksel'e ya da yurt dışına gittiğinde de demişti, rüyalarıma giriyor her yerde bana Sulu Kule'yi soruyorlar diyorlardı. Ama e, 2008'di sanırım e, Erdoğan bir konuşmasında demişti ki Sulu Kule e, ucube olmakta kurtaracağız demişti ve maalesef aslında başka bir ucube bir mahalle haline geldi. Arada bir şimdi şey hatırlatalım. Ee, Sulu Kule'yi daha önce görmemiş olanlar varsa ya da görmüş olanlar da varsa yani böyle birkaç saatini bence insanlar bir hafta sonunda e, bir boş vaktinde birkaç saat ayırıp e, önce hazırlanan eski belgeseller videolar var. Bir eskileri görüp de biraz okuyup araştırıp yeni haline o sokakları bir gezip ...oradaki lüks jipler... E, ...adını ilk defa duyduğunuz... ...bir takım sivil toplum örgütleri konuşlanmış... ...bir takım yardım örgütleri var... E, ...bambaşka bir yer... E, ...eskiden nasıl ucubeymiş... Ne, ...neye dönmüş... ...nasıl bir ucube olmuş... Bence yani bir... ...aslında ilk önce böyle Osmanlı evleri yapacağız... ...diye e, çıktılar... ...aslında tam da orası zaten Osmanlı evleriydi... Evet, ...o dönemde öyle. siz de biliyorsunuz... ...geldiniz oraya ve avlulu evler... E, Tarihi evler, Osmanlı tapularının olduğu e, evler, Gecekondu bölgesi de değil. Ve insanlar sokaklarda düğünlerini sokakta yapıyorlar, nişanlarını sokaklarda, cenazeler sokaklarda. Orada hiç kimse açlıktan ölmez. Çünkü herkes birbiriyle dayanışma içerisinde kendi ekonomisini kendisi e, yaratmış. Böyle bir mahalleydi yani cıvıl cıvıl çocukların e, sokaklarda olduğu bir mahalle. Müziğin e, olduğu bir mahalle. Acaba vallahi sen anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Ee, bir dakika, bir iki dakika bir şarkı arası verelim. Bu arada kardeş Türkilerin nazarı da hazırmış. Buradan Kule'yi böyle bir şarkıyla da hatırlayalım. Şekerimin içine Tatlandırsın Dilleri sözleri Cümle alemde Gelinsiz de tadın Çoluk çocuk Tüm beşer Şekerleri merkeze inde nigger that is şeker Kardeş Türkler'in bu çok sevdiğim, 2011'de çıkan çocuk haklı, Tabii birden hatırlayamadım Selahattin de yardımcı oldu bana sağolsun. Ee, çok güzel, ben bunu yani suluk kuleyi anımsayarak dinlememiştim. Şimdi sen uyarınca hatırladım ve oradaki ezgileri, nane şekerini falan dinleyince, hakikaten ee, o gözleri dinleyince biraz tüylerim diken diken olmuştu. Ara verelim dedim, daha da diken diken oldu, tekrar başladık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, mahkeme kararını konuşacağız bu mahkeme kararını ben de okudum sen de okudun özellikle e, neye vurgu yapıyordu e, nasıl ifadeler var çünkü kamu yararı değil bu, yani bütün sonuçlarda bu tarz mücadelelerde bizim kazanç, evet. kazancımız nedir e, bir mahkeme dava açarsın ve mahkeme sonuçlarını iptal edersin ve hukuki üstünlüğüdür her türlü sokaktaki mücadeleyi veriyoruz ama her türlü mecliste gitmeler Hıdralize Sezen Aksu'ların gelmeleri falan ama Neticede bizim onu kazandığımızı, o mücadelenin kazandığını sonuçlayan, tescilleyen mahkeme kararıdır. O mücadele sonuçlandı ama kaç yıl sonra? 12. 12 yıl sonra mahkeme dur dedi. Ee, neler yazıyordu? Ama durmadı işte, i̇şte Durmayacak. Dur yani. demedi, daha doğrusu evet. iptal etti. Evet. Ee, o mahkeme kararında neler yazıyordu? Kamu, kamu yararına şeyler? uygun değil. Kamu yararı ne demek aslında? O insanların yararına değil, yani o binalarla ilgilidir. O projenin iptal edilmesi ve şu anda demin anlattığım insanların yeniden oraya dönmesi demek yani. Çünkü e, oradan taşındıktan sonra yani e, sadece kentsel dönüşüm demek yani binalardan ibaret değil. Orada yaşayan insan önemli, oradaki e, ki hatıralar önemli. Yani orada Gülsüm teyzenin dedesi Edirne Kapı mezarlığında yatıyorsa, o mezar, oradaki okul, oradaki tarih, oradaki aşklar, oradaki e, hüzün her şey. O mahalle o oradan ibaret. Aslında mahkeme kararı hani kuru bir şey değil. O insanların yeniden oraya, yeniden o hatıralarına, yeniden evlerine dönmesi gerekiyor. Aslında mahkeme bunu söylüyor, kamu yararına uygun değil derken. Hukuki yönünden uyarlılığı yok diyor. Doğayı, tarihi, tar, tarihi tarip edeceğinden söz ediyor. O kadar da şey ki e, bu karar var mı internette bilmiyorum ama e, yapılan haberler var. Ben de bununla ilgili Hürriyet Gazetesi'nde haber yapmıştım. Yani şöyle düşünün. Detaylarını bahsetmiştim. Yani madem böyleydi neden yapıldı neden yıkıldı neden geri, geri dönüş çok zor zaten. o evet. oradaki o evleri yapamazsınız. Evet. Oradaki her şeyi yapsanız bile. Ee, o insanları bir daha nereden bulup geri döndürebilirsiniz? Bunun geri dönüşü yok. Oku 2'de bir terimdir bu. Ee, geri dönüşü, telafisi, mümkün olmayan. Ee, yani şu anda mesela Gülsüm, şey Gülsüm teyze Darlecize'de yatıyor yani. Gülsüm teyzenin kim olduğunu evet. Hacer abla bir söyleyeyim. Gülsüm Güls teyze Sulu Kule'de. Ee, son ana kadar mücadele etmiş evini hiçbir şekilde para karşılığında satmamış ama polis zoruyla evinden çıkarılmış hatta suluk ile Gülsüm yazın ee, çok dramatik hatta bir fotoğrafı o, da vardır mavi bir evi evet, var. Hatta Gülsüm o gün bu, o yıkım şey günü ee, bize dedi ki ben evimin yıkımını görmek istemiyorum dedi ve dedesinin mezarlığına aslında gitti. Dedi ki siz karşılayın zabıtaları ben hani bunu, buna dayanamayacağım dedi ve biz gerçekten e, evinde zabıtaları karşıladık işte yıkılmaması için mücadele ettik. Ve o sonrasından gel geldi ve e, bayıldı orada. E, şimdi de Darla Cizide yaşıyor. Çünkü onun Evine dedesi yıkıldığını görünce büyük babası büyük babasının büyük babası da orada o mahallede mavi köşküm diyordu. E, hatta hiç unutmuyorum, birlikte biz e, meclise gittiğimizde de orada o şey, Neyleyim Köşkü e, diye bir şarkı söylemişti. O onun için aslında en değerli e, şeydi yani. Bütün hatıralarıyla, her şeyiyle de gitti. Ondan sonra da gerçekten inanılmaz bir şekilde, bir biçimde çöktü. O evinin altını bize çocuklar, çocuk atölyesi olarak o zaman yapmıştık. Ve o atölyeden aslında tahribat-ı isyan... Ee, rap grubu, rap grubu. Evet, Çık şey ya oradaki Sulu Kule atölyesi tam adı neydi? Sulu Kule atölyesi. çocuk sanat atölyesi. Çocuk sanat atölyesinden. arkadaşımızın hı. inanılmaz çalışmalarıyla ortaya çıkan, ee, şimdi de hepinizin bir, bir bir kadın daha vardı galiba, ee, rap mi söylüyordu? Onun adını hatırlayamadım. Ee, iki, iki ünlü vardı, bir grup vardı, bir de tek kişis evet, vardı. De, yani. e Dansçı arkadaşım. Dansçı. Evet, evet hip hop dansı <gülüyor> söylüyordu. O da Avrupa Birliği'nden e, ödül aldı. Roman kadın ödül aldı. Kısa kısa bir mü, mü, orada bir e, katkı sağlayarak oradaki çocuklara bir rap grubu çıktı, bir dansçı evet. birisi çıktı. Evet. Yani o da, devam etse belki neler çıkacak çünkü hakikaten. Allah vergisi bir yetenek var oradaki Ve aslında doğuştan ritim duygusuyla falan yaratılıyorlar. Yine hiç unutmuyorum o çocuklar o zaman tabii ki 8 yaşındaydı işte biz Sulu Çocuk Sanat Otelesi'nde çalışmaları sürdürürken telefon gelmişti işte akşam üzeri. Dozerler gelmiş ve atölyeyi yıkmaya çocukların hepsi YouTube'da da var internette kendisini kapatmış ellerinde darbukalarla işte pencereden İçeride bakıyorlar bağırıp çağırıyorlar zabıtaya da çekip gidin falan küfrediyorlar. E, sonrasında yıktırmadılar ve e, zabıtalar ve şey bu dozer gelip döndü. Sadece Ertesi sabah saat 7'de çocuklar sabah uyurken gelip, gelip yıktılar. yıktılar maalesef. Peki şimdi vaktimiz doluyor. Ee, ...birkaç tane güzel mesaj var... ...onlardan birini okuyalım... Ee, ...Eylem Tok yazmış... ...çocuklar yok olan bir kültürü dahi görseler... ...bizi ve ülkemizi yani gerçeği görmüş olacaklar... ...özellikle izole yaşayan... ...çocuklarda bir farkındalık yaratabilir... ...çocuklardan umutluyum... ...e ee, biz de umutluyuz... ...hiçbir zaman e, vazgeçmiyoruz... Keşke ...bu umudumuzu bırakmıyoruz... ...keşke... Yani. ...şunu sormak istiyorum... ...ben seni yıllardır tanıyorum... ...Sulu Kule ile ilgili e, mücadele ediyorsun... Ee, neden bunu yapıyorsun Sen bir roman vatandaşa değilsin ee, Ve bu işe gönül vermişsin Neden Bunun nedeni kendi kişisel olarak e, o Duygularını açıklarsan bunu da Yani gördüğüm şeyi görmemezlikten Gelemiyorum yani Gördüğüm haksızlığı Görmemezlikten gelemiyorum herhalde sadece Bu cümle yeterli Diye düşünüyorum yani e, Ben çocuğum için Çocuğumun geleceği için Nasıl mücadele ediyorsa o çocuklar için de mücadele etmek istiyorum o çocukların geleceği için de mücadele etmek istiyorum çünkü hepimiz eşitiz. Ve hala ile kürtüyle her yani biz eşitiz yani. Hala varsın. Tabii e, sen de değilsin sadece ismini andığın o atölyedeki e, funda, e, avukat, Viki, Derya, Deniz yani bir sürü insan var. İyi ki varsınız. İyi ki bu güzel insanlar var. E, sizler bize bu konuda e, Haber uçurmasanız o kararları söylemeseniz bizler de bu mikrofonlarda gazetelerde yazam yazamayacağız. Ee, Sulu Kule ile ilgili elimizden gelen mücadeleyi verdik topyekun sanatçılar da verdi ama kurtaramadık. Ee, mahkemede bu mücadele Kurtaramadık mücadelenin... ama bütün kentsel dönüşüm projelerinde Bir örnek. Sulu Kule gibi olmayacağız diyorlar. Yani hem ulusal hem uluslararası anlamda bence bu mücadelenin sesi duyuldu. Ve biliyorsun ondan sonra roman açılımı oldu. Evet. Bu toplumsal evet. hafızamızı da yitirmememiz lazım. Okumamız lazım. Bununla ilgili kitaplar yazıldı. Belgeseller çizildi. Belgeseller çekildi. Bunları takip edelim. Neler yaşandığını biz millet olarak hep söyleriz. Çok balık hafızalıyız. Ama unutmayalım neler yaşandığını. Ve bunlardan e, ders alalım e, Çok önemliydi ne konuştuk bugün Bir toparlayalım son birkaç saniyemiz kaldı e, Sulu Kule platformundan Hacı Erfakko geldiğiniz için öncelikle e, çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Ağzınıza sağlık e, Bir deyimdir bu Geç gelen adalet adalet değildir 12 yıl sonra Sulu Kule Projesine karşı açılan Fatih Belediyesi'nin hazırladığı e, Sulu Kule Projesine karşı açılan Davada 12 yıl sonra mahkeme ee, kararını verdi ve bu kararda dedi ki bu tarih dokuyu bozacak hukukada hiçbir uyarlılığı yoktur ben bu projeyi iptal ettim dedi ama iş işten geçti bu haftalık da bu kadar sevgili Açık Radyo dinleyicileri ekonomi proje programından e, hepinize iyi haftalar haftaya yeni konuk ve konuklarla görüşünce hoşçakalın